1100, numaralı konu, Hazreti Ali'nin Kur'an-ı Kerim'deki en ümit verici ayetler hakkındaki sözleri, evet, Hazreti Ali Iraklı bir cemaata şunları söyledi, Hazreti Peygamber, kıyamet gününde Rabbim bana, ey Muhammed, razı oldun mu, deyinceye kadar şefaat edeceğim, buyurmuştur, ey Iraklılar, sizin yanınızda Allah'ın kitabındaki en ümit verici ayeti kerime, ey Resulüm, ki, ey nefisleri aleyhinde aşın giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, çünkü O, bütün günahları affedir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 şefaattır.